Hacı Hasan Efendi, Kudüs'e Sirruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler başlıyor. Kallu ala Resulina Muhammed. Muhammed. Muhammed. Muhammed. Kâdilûhunna, Peygamberimiz, Kâdilûhunna, kadınlarımızla müşerre edin, onunla silahına hareket edin, kadın arası yalan söylemekle caiz, iki kadın olan, hep kadın yetiminin ki, yalan, yemin, günde haram da, iki, iki insanı barıştırırken caiz, o diyor ki, babancaya baktım, onu vuracağım diyor, o da diyor ki, ben gittik yerimde Sen ben amuca verdim ona günlerce, Lakin şey tanım dene azdırmış. Şimdi de hasar etti. Ben bütçemde duymadım ki diyor. Ah, bir imkanı seyretmeyeceğim diyor. O da diyor ki, benim cüstüm hareket ediyor. Yakında onu devlete alacağım. Bu böyle, onu giymeyiyim, onu iyi rahat giyiyim. Onu giymez de. Fakat ne var yoo? O da diyor ki, gene az mı maniye gelmesin? Allah niyetini delasmiyorsun? Ben artık onunla evin bir diyor, o da diyor ki, ben büyük yerinde durmadım. Keşke ben onun etkileri, o küçük sevinceye inmeseydim. Sıçman oldum diyor, ağzımla sıçman. Böyle diyor, birbiriyle barıştırıyor. Bir de kafir alındı derse, tesir ederse, onlara yalan söylemez kâin. Şurada, neyin var, orada bir takım var, orada diyor, bir alay Buradan ne kadar kuvvetiniz var diyor. Orada bir şey varmış, köylük varmış. Orada diyor, bir diyor tırkamız var. Tırkamız var. Şu, Orada nasıl sırada? Orada bir alay varmış. Orada bir ordumuz var. Bu hep sevap yazılıyor söylediğiniz için de. İkinci şakili, Yalanın cahil olduğu gibi. Adım diyor, Hepimiz de yaptım, kılıp namar etti. Kendi orhanım halva olmasaydı cennetten çıkmazdım. Onu nağzına katlanamadım. Aman ya Adam, bu buğdaydan bir şey olmaz gibi o yemiş bana da gecit ki işte yeryüzüne bunu mu çevirirdi? Hepimiz eri cennette geldik. Evet. Onu şeytan yani, o on inceti dünyada meydana geldik. Ya Adem dedi, eğer gelin ee, kitap vereceğim, bütün peygamberlere kitap vereceğim, onun hücudundan dışarı çıkmazsanız, tekrar yine bulacaksınız. E, kabul ettin Ya Rabbi dedi, اِنَّا اَرْضُمَ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰى وَاَحْدُ وَالْعَرْضُ وَالْكِبَرْتَ اَدَيْنَا اَلْجَحْنِ اللّٰهِ وَاَشْتَحْمَنِ اللّٰهِ وَحَدَلٰهِ Bir gün, o kadar gençinsin, cani taraftan veriyorlar. Bak, siz otanmaktan. Bak, otanmıyordun. Otanmıyordun, ne olur? Bırak, yapalım. Yok, görsem bırak. Görsem bırakmam ben, sen yılın başında size muhabbetim var Elime gelsiniz. İyi teşvik ediyorum bak, kitabımda gülümde, kalbime hiç de işte gelmez mi? Udalacak değil. Şam-ı Şelif'te alanın girişi. Sıla mezun havlede fıyafet. Hanımı diyor ki damın başındayım. Hanımı, hocasına diyor ki yani ben geri geldim. Efendim, bir şey sırhâ diyor. Şeyh ne diyor. Şâhî ruhunla salifin ruhunla, Kadının sözünü dukma diyor. Damdan geldi günahat dayasınlar. Sırhâ. sırhâ. Oyluğu kırk Uylu, kırıl, her seftarın hep başına gülmüşlerdir. İşte. Ulan! Siz bunu tutma, gülüller O kadar mı ya, o. Her şey lan kafasına gittin. hikmet var. Hikmet var. Rasûlullah'ın hadisi hep muhisedir. Hikmet, ne hikmet olacağım ulan! Uyluyumu kırdık! işten kaldın, yüzden kaldın, her şeyden kaldın, ailenin eline güle etliyordun. Şimdi nasıl bunda hikmet var diyorsan? Vallahi illahi salmahiyusundan. Çünkü Rasulullah hiç boşa konuşmamış. Hayatında hiç boş göme yan tıgu anil heva, illa illa vakti yok. Ne konuştuğunda Allah'ın vakti ile Hadis'in de beklet var diyor. ben ona inanırım, ne yapalım başına? Kürüz, kürüz, kürüz, kürüz, enayi kadar, kendini damlanasın, ayağını zıdışın, dahi beklet var. Müslüm ilan olmuş, Hazreti Muhammed'in torunları Hazret-i Hüseydi, 4 sene başındaki korantalarıyla beraber ilan, ilan yani o işte bazda, bazda, e, köpe, terdela, terdela, meydan muharebesi, Hazreti Muhammed'in torununu cevap ettiler. Zengiden mühalif oldular. Neyfi? Aksel konulmaya başladı. Haydın! Hazret-i Seyir'e geldi. Haydın! Herkesin evliliği yollar, evliliği yollar. Bunun eline girdiler. Dediler, hay! Baklara, soytarlık yap, soytarlık yap. Bak dediler, Hazreti Muhammed'in, e, Hazreti Hüseyin'i öldüreceksiniz, dediler. Dedik, benim dediler, benim ayağımın sınıf diye ayağı kırıldı, efendim ayağını Kurban Allah, Hazreti Hüseyin'i öldürüp de Yezidilerden olmadım elhamdülillah. Adamın sözünü tutmadığın için <gülüyor> gelip bundan kurtardın üç kimin Şam ahalisi su, o adama indirmişler. Hep <gülüyor> de <Teşke> bizim ayaklarımızın içi <gülüyor> Hazreti Muhammed'in torunla, hırh <gülüyor> çekebilmem olma yaydık. Ortaya aldılar. Getme mi kazasın, sürüye dönelim, bize ziyas etmenin için sürüdünüz, Yok, o Resulullah'a hakaretimizden yapacağım seni. Radiyonuza çıkıyor mu? Sen de Ali bin gül veli değil. İşte onların babasıydı. Öldüler. Alevi oldular. Kendiler itikadını da kaybettiler. Ehli ne Oldular. Hazreti Ali'ye datmaya başladılar. Bütün takdirdiler. Yani Ali'nin gönlüğüyleyle de Hasan'ın Hüseyin'in şeyini bizden affetsin diye. Bak bakın bahtın itikada. Biz İran'da hiç minare yok diyor. Ali Cübbeli Allah diye eden diyor bu yani konuda eten diyor. İşte bu diyenin içinde şöyle buna hayret Böyle fena memleketimiz nerede biliyor? Acırın en büyük dengesiz yere yaşayın. O yedikler, hatıra bu şeyi tuttular. Başındaki cemaati tüm öldürdüler arkadaşlar? Için, o peygamberin sorunlarından en güçlü olduğu için Zeynel Abidin kaldı. Ondan geliyor şimdi Seyit Cülale. Hazreti Hüseyin dedi ki, ''Yetmem Ha bir için su verin be, hakkımı da helal edeyim de öleyim ne olur.'' dedi. Yani ciğer bir yağın oldu be. Nasıl acımanda. O bizim tatmasa zehramızın kuzusu. Hazreti Muhammed'imizin torunu, Hazreti Ali'imizin yavrusu, yavrusu, o Hazreti Husayin, Hazreti Hasan cennetin şabatlardır. Öyle etmeye insanlar, yani ada ya Rabbi içmeyim deriz. Nereni öldürecekler? Hazreti Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim onun yerine ya Rabbi. Bizi düşünerek o sudan içmeden bir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana daha, daha neler söyleyeceğimden bu sene inşallah. Devam etse bak. Neler var. Neler var. Seninle neler var. Neler var, neler var. Hazret-i Hamza'yı 70 parçaya ayırdılar. Uhut dağında 70 defa cenaze namazı kıldı peygamberimiz. Ne diye böyle kılıyorum ya Muhammed. Bir değil mi? Bir de bir insan buna kılmıyorum. Kerbela'da 70 tane sorunlarımı öldürecekler de onun cenazasını kılıyorum. Onun cenazasını kılıyorum. Sonra ne oldu? O felaketlerden sonra o bacılarımız, annelerimiz deyince, Peygamberimizin torunu, torunun torunu, torunu. Fatıma anamızın torunu, yani o küçük Fatıma ümmü kürsimleri neyi? Cıblak döveye bindirdi kâfirler, o ümmünün arkasını görelim giderken ödeyi, gitsin kadın, o yes. ümmü kürsimleri, öyle hakaret ettiler. Allah gülsüz eline ırzınızı namusunuzu teslim etme ya Rabbi. Veriyor mu katilin yaptığı işi? Ya lakin gevelin öykücü ikiye belindi. İkiye belindi, bir tarafı arkasını, bir tarafı övünü örttü. Şimdi göreniniz varsa, aşiret arasına neye gittinizse, öykücü ikiye belinmiş geveler var. Ta o cinsten geliyor o geveler. Anlayabildiniz eyvallah, yani. bu, bu kadar yakamı bırakın Allah aşkına. Yani hastalandım, vay cemaatim, vay... Bu bana aşık değil mi, der ki bana aşıkım. Peygamberimiz ümmetim mi beni çok sever diyor, ben ümmetimi çok severim. Peygamberimiz diyor ki o kadar silme, iktidarına hain değil, ben ümmetimi daha çok severim. Çünkü anamdan düştüm, pekliğe kapandım, Niye isterim dedim. Onlar ben bilemezsem o kadar diyor. Siz hocamın Hazreti Bey'i var ya Onlar size aşık. Bunu anla ilçen. Efendim o yüzlülerden de tehlikeye, bellekiye, sarara uğrayan oldu mu? Böyle bir odada cemaat vardı. Kitap bunu da tarih yazıyor belki sen de gördün. Orada Dedi ki Hazreti Hüseyin'e beyanın bakın yavrularına hakaret ilerinden bela çekmeyen olmadı. Biri ya, 80 yaşında ayağa baktı. Ben de onları öldürenlerden yani bu askerin içindeydim. Ama şimdi 80 yaşına kadar benim başıma bir felaket gelmedi. Ne yalan dedi. Adamcağız mahcup hale gelince Çıra yanıyormuş bir çıra. Çırayı onarmanı için varmış bu ihtiyar. Çıra'dan diyor fırının ağzından, kiret ocağının ağzından gelen gibi bir alak geldi diyor. O ihtiyarı yakıyordu. Kendini bir havuza attı. Hem yanarak, hem boğularak. Kuzurdan atıyor. Yani ben gezerdim diyeceğim ya. Yani kürsüye yakışmıyor şu ya en büyük teref böyle bir şey yapıldığımız büyük tehlike gelir. Allah cümlemizi affetsin. <messizlik> Harid'i müstakimden ayırmasın. Orucumuzu, namazumuzu, ibadetimizi kabul etsin. Amin. Allah'a sallâme bariq alâ eşkatu nuru jemî. Enbiyâ-i vel mursalîn. Velhamdülillâhi <messizlik> rabdül'âlemin. Rıza lillâhi teâlâ. Tatiha. Hacı Hasan Efendi Kutdüs Essi Ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi.